Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Pardon Tamamen benden kaynaklı bir hatadan dolayı bir hata oldu Oh oldum. yeah Oh yeah evet Üçüncü OEM'de mikrofondan sistemi duydum. Ben de hiç OEM diyemeyeceksin diye o kadar korktum köktay. Aslında ilkinde söylediğin zaman güzel oluyor. Evet aslında bir önceki parçada girseydik Notsa Notsa. Onda çok güzel olurdu. Ya da Botsa Botsa mıydı bakayım. Notsa Notsa ya. Notsa Notsa değil mi o yanıme Genç kızların yeni sevgilisi Michelle Telo. Ha, Michelle Yeni tenodin. dediğime bakma 35 yaşındaki yenisi. 35 yaşında ama 20'lik delikanlıları da taş çıkartan Michelle Telo. Ya da başka adıyla Michael Michael diye de seslen. Tabii ilkokul arkadaşları oluyor. Gerçi böyle söylemeyelim ya. Kıskançlık kıskançlık yapıyorlar Ama ne kıskançlık Koca yaz geçti. Yazın kıskanmamışım. Adam kışın behrinde mi kıskanacağım? İşte bak bütün bu lafların kıskançlık olarak yorumlanabilir yani. Gerçi öyle dedim. Bu nasıl 35 yaşında adam ya? Bu dedim. Böyle geçtim. Kıskanma falan dedi. Böyle zalim biri vardı karşımda Fahir. Ha sana ha Bana hayır hayır şeyim dedi. Kıskanma mı dedi. Kıskanma dedi. Ama senin deven olduğu için doğaldır Oktay. Odan mı diyorsun? Kıskan, ha, ha. Kıskanmış olabilme düşüneceğim İttival diyorsun, olabilir diyorsun. Bil Bil Günaydın Bil diyoruz sevgili dinçler. İyi günler diyoruz. 8.33 diyoruz. Siz ne diyorsunuz? 23 Ocak diyoruz. Çarşamba diyoruz. Hafta diyoruz. Öyle iyi diyorsun. Neredeyse diyoruz. Bitmek üzere haftanın diyoruz. Böyle Haftanın ortasından geçecek. hep herkese bir günaydın. Ilık ılık bir haftanın tam ortasındayız. Ilık ılık hafta mı hafta ne demişler? Yazın yediğin sıcak havanın etkileri kışın tabii ki etkisini gösterecek. Bu sahte güneş bana bir fikir verdi dün. Yani bu sahte ya bu güneş? Hı hı. Tam sahte hayatlar dediğimiz hayatı yaşıyoruz değil benim, mi? Benim yani benim ve birçok kişinin sanki böyle canını sıkıyor gizliden gizliye. Göreceksiniz. Bu fırtına öncesi büyük sessizlik. Hayır hayır fırtına öncesi değil ya. Tam güneş kendini gösterdiği zaman nasıl sahte hayatları gördüğümüz zaman keyfimiz kaçıyor. Ha, aynen. Bizim halbuki çevresine neşve saçan biri. Sahte hayatlar yani. Ama yani gördüğün zaman sen onun iç arka tarafını görüyorsun. Aynen. Aynen. Görüyoruz yani. Oktay ben seni çok iyi anladım şu anda. Ha, anladın değil mi? Bu güneşte böyle bir bir şey bu. bu güneşe kanmayalım denilen şey de o gibi geliyor bana. Ama kandık Oktay bir kere girdik bu batağa. Herkes neşve içerisinde. Sanki yarın bahar gelecekmiş gibi bir hissiyata kapıldı. Neşve Herkes. içerisinde olalım canım. Neşve içerisinde olan kanmış demek değil ya. Neşve içerisindeyse tamam bitti gitti. Bitti gitti. Sonra bir hafta sonra şey yapmayalım bunun şeyi çıkar. Bir, bir hafta sonra çıkacak ama. Ben bir Acısı. hafta sonrası için bugün Neşve içinde olan ne kadar güzel. Uzmanlar, meteoroloji uzmanları şey gibi. Abi, biz bunun tadını çıkarın. Haftaya göreceksiniz. Zaptaya, biz şu anda susuyoruz. Susuyoruz bir hafta sonra konuşacağız. Ya bir hafta sonra sıra bizde de gelecek. Çünkü böyle havalarda kimse meteoroloji uzmanı şey yapmıyor. Kimse izlemiyor şey değil mi? Hava durumu izlemiyor hava durumu. Fıstık bakıyorsun günlük güneşlik. Oh mis dışarıda ımılıbıl bir hava var. Oh bakıyorsun kombine aman bir fazla geldi kapat gitsin diyorsun. Ondan sonra tabii ne oluyor meteoroloji merkezi, uzmanı? Merkezi yalnız merkezi sistem kullananları dışlamadan konuş. Fark. Evet, merkezi sistem kullananları yaptı. da buradan Balkon bir. Balkon konuşmasında öyle şey yapmamıştın. Ayrısı, herkes. Herkes demişti. Merkezi kombilisi. Kombilisi sobalası. Benim dinleyicim Herkes. Doğru söylüyorsun. O yüzden ama yani. ee işte ee o meteoroloji uzmanları içlerini atıyorlar, içlerini atıyorlar haftaya bunun acısını fazlasıyla çıkaracaklar. Çıkaracaklar diyorsun. Öyle diyorum. Ne oldu bir arkadaş daha vardı? Ne oldu? Vallahi o arkadaş bilmiyorum o arkadaş Asu diyorsun Demirbaşı diye biliyorum ben. Valla ben de öyle. Ee sana sormak lazım ne oldu o arkadaş? Valla karantinaye almışlar. Allah Allah yine mi ya? Yine ya ben bu çocuğu anlamadım ki ya bu iyice bir şey çıktı bu pofudukta değil yani bu ayrı bu koftiden böyle bir şey yani bu... Gaspet mi? Ya gaspet bir taraftan içini böyle bir şeyle doldurmuşlar neyle doldurmuş olabilirler bunun böyle... Ya geçen gün bir dinleyicimiz... Pofu gibi bir şey işte ya. Bir dinleyicimiz ee, bizi yemeğe davet etti Fahir. Hiç bana söylemiyorsunuz. Yalnız dur işte niye söyleyemiyorum bir sor niye diye bir sor. <gülüyor> Vur fakat dinle sor niye yani e, dedi ki yalnız dedi bilmiyorum or, yani bana söylediği için mi öyle dedi yoksa e, ama yani mesela dedi ki Fahir'le beraber gelin yalnız dedi. Yani, o ağır laflar bunlar. <gülüyor> şimdi hazır... Çünkü yani bunu konuşacaksak Ege yokken konuşacağız değil mi yani. Gross markette fotoğraf... mi görmüş acaba bizi? Yok hiç Gross markette falan da görmemiş de e dedim Ege de gelsin ya dedim. O da dedim zaman zaman aç oluyor dedim. Üçümüzün de üçümüzün de aç olduğu zamanlar olabilir falan Boş, dedim. O işte aç köpek demiştir onun. Ya, dedi, Ege dedi, ya ben sizi bir yere götüreceğim dedi. Ege de bir dedi. Öyle dedi. Bir dedi şey var dedi. Kız dedi gel O yüzden dedi, ben dedim. Böyle ya. ya dedim yapmayın lütfen. Ne yemeye gideceğiz dedi. Kuzu haşla o zaman tamam geliriz dedim. Ben de çok sorgulamadım yani. Kuzu haşlamaya her türlü varım. Çok ya. özür dilerim Oktay. Beni de yekten çağırsalar, Oktay da gelmesin deseler kuzu haşlamaya giderim Oktay. Kusura bakma. Ben hiç onu Benim sorgulamamıştım. Benim de var. İyi oldu ama bunu söylemeyeyim. Benim de zaaflarım var. Kuzu haşlama deyince bak şu anda zaten içim şey tam böyle öyle ne arıyordu biliyor musun? Böyle hani bir şey çeker canın da ne çektiğini bilmezsin. Şimdi bol karabiber böyle patates blok halde duruyor haşlanmış. Hı hı. Böyle suyunu da şey yapmışım. Bakayım saate bir bakayım ben dur. Kuzu 8.38 tam tam haşlamalık saatteyiz yani şu anda. Hay Allah ya Oktay valla durduk sabah, yere. Sabah sabah. Kokmak istemiyordum. Hı -hı. Sabah sabah kokuttum beni. Yani ben şimdi Hı -hı. Ben ne edeceğim, edeceğim? Ne oldu bir gece erken yattım şuna bak ya. Ülke şu, yanmış bitmiş. Ya o evet çok can sıkıcı ya. Yani. Çok hakikaten çok can Berser sıkıcı. üniversitesinde ya. dün gece e, yangın çıktı tarihi binada. Ee, nereden çıktığı da belli değil işte falan filan diyorlar da hep falanlı filanlı konuşmalar gibi geliyor. Çok çok gerçekten çok üzücü. Saat 19 sıralarında başlamış. Bayağı da bir devam etmiş anladığım evet, kadarıyla. 1871'de yapılan e, bina. E, bizim deniz şeyimiz yok mu ya deniz, deniz faliyeti denen bir şey mi? gibi. Yani tam adını da bilmiyorum da ne. Vallahi yani niye onlar müdahale etmemiş? 4 saatte söndürülmüş ya. 4 saat 4 saat biraz uzun değil mi? Bir yangını söndürmek. Valla Oktay bilemeyeceğim. işte hani diyorlardı. New York beli, New York itfaiyesine taş çıkarırız biz diye eee zamanında Kadir Topbaş'ın açıklamaları vardı. Herhalde şey diye düşünüyor. Hani böyle New York e, itfaiyesi deyince onların böyle kaslı kaslı şey adamlar ya biraz. Hı hı. İğrecim onunla. İle bir de mi? Güreşte mi yani? Yani herhalde bir, itfaiyecileri güreştirdiğini bir de bunları düşündüm. alırız falan gibi düşünüldü tahmin ediyorum. Ama e, Biraz Ankara'ya örnek alsın Kadir Topbaş. Bak bizim nasıl su altı dalgıçlarımız var Ankara Belediyesi olarak. Yok mu? Var. Gördük iki sene önce gördük su altı şey, alt geçirdiği su bastığı zaman. Hop dalgıçlar geldi. Dalgıçlar hemen, hemen, <gülüyor> hemen da müdahale ettiler yani. Biraz örnek alsın yani. İlla itfaiyeci, itfaiyeci olacak diye bir şey yok ama. Sonra şeydenmişti gece görüşü sayesinde 24 saat havadan müdahalede yapılacak artık falan diye öyle şeyler vardı. havadan tabii o da çok önemli de bu denizin dibinde olduğu için yani deniz şeyi yok anladığım kadarıyla müdahale edildi 4 saatte 2 saat sonra gelmiş neyse neyse Allah fırsat öjectedoktaş söylemedi hep içimize atıyoruz sevgili dinleyiciler. Alınganlık bele vuruyormuş uzmanlar öyle söylemiş. Vallahi mi? Alıngan alıngan olursanız demiş boynunuz beliniz her yanınız ağrır demiş. Vallahi benim de öyle bir durumum var şimdi geçti ama. Ama tabii yani her bel ağrısı her boyun ağrısı da alınganlık yaptı değildir. Oldu demek değil yani. Onda ama alınganlık uzmanlar, oluyorsa bel ağrınız da kaçınılmaz bunda bu. O kesin demiş. Matematiksel var. Yani mantık dediğim şey bu işte. O o kesin demiş. Tabi demiş bir de ani hareketler, ani bel... Bir de ağır kaldırma. Ağır demiş. kaldırma, böyle evet. belden eğilme şeye doğru falan o şekil kaldırma. Çok yük vermeyin demiş. Onlar demiş ama demiş aynı zamanda alıngan, hassas, titizlik, utangaçlık, aşırı mükemmelliyetçi olmak falan e bunların hepsi... Kız demiş bunları olursanız demiş vallahi demiş işiniz zor. Of. İkiniz dur, o belden kurtulamazsınız. Bütün bütün şeyleri saymış ya uzmanımız da. Tamam bunlara dikkat edeceğiz. O Araya da alınganlığı mı katmış? Alınganlığı <gülüyor> da satmış. Utan Valla da kesin karısıyla bir vakası oldu ben sana söyleyeyim. Karısıyla mı? Kesin karısıyla bir vakası Bakayım, oldu. Bakayım evet, erkekmiş doğru fahir. Erkekmiş de değil mi? Ali Doktor. Ha, Ali? Ali Doktor mu? Ali Doktor. Ali Doktor der ki. Ali Doktor deyince de yani tıp fakültesi mezunu değil de mahalleden o unvanı almış gibi. Ali Doktor. Doktor D Ali Bey dememiz Doktor lazım. Ali Bey. Doktor Ali Bey. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar we, we, we. Ve beklenen yorum <gülüyor> Aynısı, aynısı. <gülüyor> Aynısını yaptık sevgili dinleyiciler Siz de aynısını isterseniz yapabilirsiniz ama sizin de bizim gibi çok çalışmanız lazım Çok yani. çalışıyoruz çok Sonuçta dinleyicilerimizin de ben çok çalıştığına eminim Fahir. Ben de eminim Oktay. Ben de eminim, eminim yani e, sonuçta çalışmak zaten hayatın akışına çok paralel giden bir şey. O yüzden evet. e, şu anda bir şey yapsak herkes çatır çatır aynısını yapar yani öyle Çatır söyleyeyim. çatır diyor Oktay Demirci. <gülüyor> bir de şey desem ama sürece zarar vermek istemiyorum. Evet yok demeyeyim olmadı. <gülüyor> olmaz. <gülüyor> herkes esnaf oluyor. Herkes esnaf oluyor ee, bir dün, biz olamadık. Dün bas. Luke Skywalker'ın. Doğru. Çok güzel. Ee, ama konuyu kendimize getirmeyelim Fahir. Tamam, olarak esnaflık deyince birden ben şey oluyorum ya. Sonuç olarak taraflı yayın yapıyoruz evet. çoğu zaman. Ama bazen de tarafsız olalım. Yani dün e, değil önceki gün konuştuk. Ne konuştuk? Mekodosu. Halit Ergenç biliyorsun Yunanistan'da e, Aa, arazi evet, satın aldı. Araziler Arazi almış şey yapacakmış oraya. Buraya kafe yapacağım dondurma satacağım demiş. E, o zaman ben de yapacağım demiş biri Yok. arkadan. Baklava satacak mı acaba ya? Baklava satarsa çok Yunanis, ya, Yunanistan'da ...deliriyor insanlar İstanbul'dan gelecek baklava diye. Değil mi? ya Bir de bizim şeyimiz bilmem ne diyorlar. Bir de Antep'i bilmiyorlar. Yani, yani. Burada marka vermek istemiyorum da birkaç markası var. Böyle yöresel. Yani herkesin bildiği olanlardan değil. Haso Anteplilerin bildiği. Yani e, ağız tadı biraz daha gelişkin ve daha tarafsız olan... E, Yunanistan'daki insanların... ...ben bizim baklavamız olmuyoruz... ki çok güzel falan diye konuştuğunu biliyorum... Ee, o yüzden Türkiye'den gelenler gelenlerden baklava istiyorlar çok Sen, açıkçası açık Yunan baklavası yedin mi? Yedim. Ya böyle şey bir tane oluyor. yedim o da çok yani Aa, işte, gereği yedim yani. İşte ben de şey Vedat Milor gibi oluyor hemen şeyim. Böyle ağzımı atıp parçasını şey oldu. Bunun böyle Doğru. Ne? Şöyle söyleyeyim Şerbetini Vedat Milor'un de... Milor telefonunu düşürmüş hali gibi oldu Ya oldum yani. işte, suratım büyüdü bir anda şey oldu yani. Şaşırdım yani buradan de, ve Yunanistan'a gittiğimizi. Herhalde söylememize gerek yok sevgili dinciler. Merkezinde yedik. Yunanistan merkez. Merkez kampüsü. Ee, Halit Ergenç e, kafesini yapar, yapa dursun. Kafe mi yapacak yoksa şey mi yapacak? Ne? Turizm merkezi mi? Galiba tatil, turizm merkezi tatil, de ben tatil, tatil köyü gibi bir şey diyorum. Sen de adam bir anda pasta salonu açıyor kıvamına getirdiğinde de tatlıcı. <gülüyor> Hayır canım tatil köyü yapsın. Sonuç olarak uzayan kol bizden olsun. Tabii ki canım. Biz kimiz konu yok. daha sonra konuşuruz. yani Ama yani niye şey yapayım? Yani, kafe diye yazmışım ben aklıma da yanlış. Sadece düzeltiriz hemen. Tamam. Yalnız ne edin. diyorsun? Tatil köyü mü diyorsun? Ya tatil köyü olsun da, Lüks bir şey olsun ya. Tatil köyü, sevgilinciler. Yani ama açtıktan sonra kafe kafeye gidiyoruz diye gitmeyin. Ha. Tatil köyü, yanlış yönlendirmeyelim. Ee, Emre Altu da artık e, çal demiş. Şey biz de biz açalım mı ya demiş. Çaldı demiş. Biz de çocuklar büyüdü artık demiş. Biz de bir şeyler yapalım mı? Lan yapıyoruz işte televizyon programı yapıyoruz de demiş sen bende niye yalanla konuşuyorsun bitti yani? ya o la demiş, da oğlum, yok mu? Adam demiş. Gibi Aa demiş. demiş doğru bitti ya demiş TRT'deki mi diyorsun demiş onu mu diyorum demiş yok ya onu demiyorum bir tane daha yapmıyor mu yok o, kız o bitti demiş kız senin kafan iyice gitti demiş ya demiş bir git <gülüyor> Allah aşkına demiş Emre demiş bir git ya demiş zaten sinirim tepemde ne oldu hayatım falan demiş ya yok sonrası konuşuruz falan diyeyim canım konuşmak istemiyorum. İşte böyle Emre Altuğ'la e, Çağla gelin ev hayatları bu şekilde gelişiyor sevgili dinleyiciler. E, ve e, aynı evi paylaştıklarını da bir kere daha hatırlatalım. E, aynı evi paylaşan ünlülerden bir çift daha. bir çift daha Emre Altuğ ve Çağla Şikel. Çeşme'de e, butik otel açıyorlarmış. Aa butik otel çok güzel altındaki yere talibiz. <gülüyor> Şaka da şaka talip değiliz. 10 yılına ne olmuş? 10 yılına. kiralmış. 10 yıllık kirayı peşin vermiş. Restora, restorasyonla ya. meşgul olduğu için İstanbul Çeşme Arası ne dokuyor olabilir? Ne dokuyabiliriz? Ne dokuyabiliriz? De makaron değil. Değil. <gülüyor> o değil böyle ne şey anlamı pastası gibi ne değil. Ne olabilir? Yani, Yine makarona benziyor kelime olarak. Makaron ne ne olabilir? değil de şey dokuyabilir oraya. Ne dokuyabilir? İnce, i̇nce ince fire dokuyabilir. Programımız bitecek aslında. Tamam. Hadi. Mekik, Mekik, Mekik dokuyabilir. değil mi? Ee, İstanbul gecelerinde. Mekik, Mekik diye tatlı var değil mi bu arada? Mekik tatlısı mı? Ha. Mekik diye bir şey diyorlar ya. Mekik diye bir şey yok mu ya? Makaron var. Makaron Mekik. var mı? Mekikli ben makaron ondan. Mekik şu eşkenar dörtgen prizma şeklinde olan şey mi acaba ya? Muhakkak ki. <gülüyor> <gülüyor> o kadar tanımlama yaptım ben buna hayır dersem tatlı... ayıp olur. <gülüyor> Tatlıcılıktan Öyle... önce geometri dersi almamız lazım. Ne bu kadar çeşitlilik Tatlıcıların ya? Tatlıcıların zaten geometrisi iyi olur derler. Hayır ne? Mekik ne o zaman? Mekik o işte ama tatlı değil o fahir ya yani hafif tatlı. Ha yani öyle tatlı dediğim şey öyle gibi. şey gibi değil mi? Puf puf gibi. Ha puf puf gibi de böyle. Böyle bastırsan göçer bastırınca yani. Bastırınca böyle göçer. Muhtay <gülüyor> Bey tanımlamadan içimi... <gülüyor> Ama böyle beze göçmesi gibi değil. Beze göçmesi. <gülüyor> <gülüyor> Yöresel oyunlarımızda şimdi de beze göçmesini yapacağız. Vallahi hey. Beze, ya, beze göçmesi. göçmesi. çok güzelmiş ya. Vallahi beze göçmesi diye oyun olsa çok Halk güzel olur. Halk oyunları olmadı. ekibimiz geliyor. Beze göçmesi. Bir düşünelim onu da beze göçmesini nasıl şey yapıyoruz bir bakalım. <gülüyor> ya yaşlı adam gülmesi yaptırdın bana doktor. Vallahi. <gülüyor> 35 yıl sonra göçmesi. nasıl güleceğim kimdir? İşte size bir küçük kublesini yaptık. Yaptın onu evet Fahir. Evet, Bu arada e, madem öyle işte... E, böyle diyorsun. Ooo Oktay ya. Var bir tane at yiyelim. Bir şey <gülüyor> sen, yiyelim. O, vallahi sen, bir şey yiyelim ya sabah orta, sabah. Sen orta, ortayı açtı Fahir. San Francisco Çok, al Ben de boş kaleye atmak zorunda kaldım. Hoşçakalın. İyi yolculuklar. Şey. Buyurun. Ya, biz deyip duruyorduk ya. Deyip duruyorduk. Herkes esnaf olamaz diye. En sonunda birileri oldu. Amerika böyle... E, tat konusunda bazı noktalarda çok ileri seviyediler de bazı noktalarda da bir neden bu adamlar bunu keşfedemedi diye düşünüyorsun ya simit mesela. Evet. Yani ülkemiz bir simit cenneti tanıdığımız ne simit sarı şeylerinin e, esnafları var e, yani artık hani bunu sarayından tut şeyine kadar. Her şeyi var. E, ne derler katedraline kadar neredeyse evet. her şeyi var. Ee, New York'ta açılmış onu mu diyorsun? New York'ta açılmış hastası olmuş New York'lar. E Tabii olur ya. Bagel bagel bu da iğrenç bir şeymiş diye. Esas şimdi e, konuşan. Geç bile an. kaldı. Çok enteresan çok zekice bir tat diye yorumluyor uzmanlar. Şeyi. E, simidi mi? Çok zekice. Çok zekice. Vallahi Abi bunu alıyorsun. Bunu pekmen şey yapıyorsun. Üstüne susan. Ver fırına. Ver fırına. Hakikaten e, Amerika... Yani yeni bir şey keşfetti. Amerika. Baştan Amerika'nın yeniden keşfetmeye ihtiyacı vardı bu noktada. Biz Amerika'ya giderken bizden sırf simit istendi ya. Simit bir de leblebi. Simit ve beyaz peynir isteselerdi çok güzel olacaktı. Beyaz peynir falan bir şekilde vardı. Simiti komşulara da attı öyle söyleyeyim götürdüğümüz arkadaş. Türk komşularına mı? Hay canım Amerikalı komşularını hava atmak için orada da böyle Bunlar komşuluk ilişkileri gelişti. Bunlar da bizim denkete geldi. Balızzada inan yersiniz. Washington simite doydu yani biz indiğimiz hatta. Kaç hafta. tane götürdünüz siz bir bavul simit götürdünüz değil mi? Bir bavula yakındı Faer neredeyse. Nasıl öyle. açıkladınız pardon? Açıklamadık ya öyle bir şey sorma. Gümrükte abi. siz bunun şeyini vermediniz mi? Simit çeyi diyor evet. mu? So, so, ben so, ben öyle belgesel seyediyorum gümrükte yakalıyorlar milletler özellikle de böyle uzak doğuları yakalayıp. Bu ne iğrenç Avustralya'ya özellikle sokarken. Avustralya'ya sokamıyorsun evet doğru sokamıyorsun. <gülüyor> Amerika'ya soğuyorsun Avustralya'ya sokamıyorsun. Bir de susamlı falan aslında hakikaten Hep öyle bir şey olabilir. susamları. Ne bu susamlar tane tane e, kokuyor, kokuyor kokusu var böyle şey kokuyor. İyi torbalayacaksın abi. İyi torbalayacaksın. At, sonuçta Atlantin'in öte yanına gidiyorsun yani. Vay anasını. İki ha. torba yapacaksın bir gazete yapacaksın bir torba daha yapacaksın. Bitti gitti. Aa, onun en büyük şeyi nasıl mesela böyle... Bir yerde Türkiye içinde dolaşırken kutulama teknolojisi var. Aha. Kutuluyorsun mesela. Güzel kutulacaksın ya. Orada yurt dışına giderken de torbalama teknolojisi var. var. Simitte. Kaç tane götürdünüz Oktay? Çok. Vallahi geçmiş gün faire. On 10 15 tane götürdük yani. Vay ya. Vay Öyle. 2 yakalansanız... kişilik bir aileye götürüyorduk. Düşün yani. Üzerinde 15 simitle yakalanan Oktay Demirci Washington eyalet hapishanesinde Durumu nasıl açıklayacaktı onu çok merak ediyorum. Ne neresinden çıkmış? <gülüyor> yani neresinden? Yani? Babolu'ndan çıkmak. <gülüyor> Niye böyle açıklanırdı? Bu arada dün atladık Amerika demişken orada da e, tekrar şey yapalım. Gene mi konuştu ee, Obama? Ko Obama'nın konuşmasında 3S kuralı 3S. geçmiş. Sevgi, saygı, sadakat, dil. Sevgi, saygı. 3S. Yani 3S diye vurgulamamış bunu ama konuşmasından bir gün sonra çözümleniyor yani bu şiir. Hocam süre. sevgi fix mi? Ee, sevgi, saygı yok. Onlar da yok. Hayır. Özel isim. Özel isim mi? Ee, hayır, bilemedim ki özel isim deyince. Ama 3S deyince yani ben böyle bir şey oldum. 3S mi? Biz bunun ikisini biliyoruz ama bir tanesi. Bu, iki tane değil mi bizim? Üç isimli bir kişi mi? 2S değil mi bizim bildiğimiz şifre? Mutluluğun şifresi 2S evet. İkise miydi? 2 seydi. Neydi? Sevgi ve Sevgimişti, saygı mı? Sevgiymişti. Saygıymıştı. Bir de bol bol 3S deyince dedim acaba o, bomba, olma, o konuya olma. mı girdi? O konuya da girmeseymişti ya. Yıllar önce biliyorsun Türkiye'de e, girildi o konuya. 3 çocuk diyerek. 3 çocuk diye 3S kuralı da. Oradan da sayı olabilirler. Acaba ikinci dönemi hani artık bundan sonra zaten e, seçilme şeyimiz yok. Oktay çabuk söyle 3S kuruldu direkt. direkt benziyor. giriyor ben muyuz? Yok var. özel isim faiz. Seneca Falls, Selma ve Stonewall. Bunlar e, şey... Yerler atalarımızın bize buralarda rehberlik etmesi gibi bugün bize rehberlik eden yıldızında tüm hakikatlerin en aşikanını ilan ediyoruz falan demiş. Buralar çok önemli yerlermiş Amerika için. Amerika burayı gidilmesi görülmesi gereken yerler. Neyse o konunun detaylarına Detaylarını gireriz ben gireriz, çok anlayamadım gireriz. ama o olsun. Bir daha söyleriz bak sen şey yapma. Sabahlar. Sabahlar. Bana o çekil yapalım Oktay. Bu arada fon girmiş haberimiz yok. Fon girmiş de konuşmamız duyuldu mu acaba? Sızma. Sevgili dinleyiciler sızma olmamıştır. Ümit ederek sızma olmamasını ümit ederek sizlerle tekrar beraber olmanın e, haklı gururunu yaşamaya devam ediyoruz. Ne kadar güzel. Obama'nın 3S kuralını falan onlara tekrar e, döneriz de. Dönerim. Ortalık biraz karıştı. Ne gibi? E, yani simit mi götürüyor Amerika'ya diye bir bana bir sataşma var. Ne götürecektik? Affedersin. Kete. Kete. Mesela kete götürmüş burada e, Dilen Hanım. Kete Dilen mi? Hanım kete götürmüş. Kete neydi ki? Neydi ki ne? Kete bir çeşit e, tatlı. O da, o da mı tatlı? Tikirdek tatlı diye geçer. Yöresel lezzetlerde bir tatlı başka Tatlı değil miydi bir... ya kete? Tatlı değil miydi yoksa? Bir dakika. Kete diye Kete... Diyeyim. Yani e, yurt dışına götürülen şeyler konusunda böyle bir e, şey çıkacak gibi geliyor bana Fahir. Valla benim hiç öyle yurt dışında hani samimi tanıdıklarım olmadığı için hiç öyle. Ha ben de götürdüm ya. Ben Kete. de çok affedersin. Kete tatlı değil galiba. Ay, Ay değil sucuk sucuk götürdüm ben. Ay çekirdeği mi götürün? Ay çekirdeği de yalnız tam siz bunun evinizde getirdiniz diye sorulacak <gülüyor> şey ya. Ne yapıyordunuz? Kuşlara biz burada yem olsun diye şey yaptık. Çünkü oralarda hiç yok. Hiç bu. yok değil mi? Ay çekirdeği diye. Ay çekirdeği, maalesef yok. Bir bakalım. Ee, Allahım telefonumuz da iyice cavladı. Günaydın efendim. Günaydın merhaba. Kimle görüşüyoruz amcandı? İrem var. İrem hanım hoş geldiniz. Çocuk dışında çok bulunuyor musunuz? Ne götürüyorsunuz? Ya çok bulunuyorum da tabii ki e, hakkında bilgi vermek istedim. Evet istiyorum. buyurun evet. yalan yanlış bilgi verdik tatlı diye evet. değil değil mi? <gülüyor> hamur işi değil mi o? Evet o hamur işi. Biraz Sizin anlatır yani. mısınız nasıl olduğunu? Bir de nerenin ketesi e, meşhurdu İç dolu ama bir il vardı Sivas mıydı? Kay. Şey, e, bir dakika. Sivas'ta değil ya. Yani Boğada da yapılıyor ama İç Anadolu'da da böyle Ankara'da da yapılan var. Ankara'nın da meşhur aslında. Tamam ne olduğunu anlatın uzman e, siz buyurun. Kuyruk yağıyla işte bildiğiniz hamuru mayalayıp e, kabaran bir nasıl anlatıyorsunuz? Bu şekilde mi düşünün ya? Öyle düşünün ama özelliği kuyruk yağıyla olması yani. yani bunu yekten mi yiyoruz bir şeyle mi yiyoruz? peynirle olabiliyor. Kıymalı. her türlü yenilebiliyor yani. İçi içine şey evet. <gülüyor> serbest diyorsunuz. İrem Hanım çok teşekkür ederiz. Çok zarifsiniz. Sağ olun. Ederim. Bir şey soracağım ben, neredesiniz ben, siz? Otopan kenarlarında sürekli geziyorsunuz yapmayın. Evet oradayım tamam. Evet oradayım. Oradayım derken biz bilmiyoruz. Yer da. vermek istemedik yani. Siz biliyor musunuz gibi oldu Faiz. Ya bu adam için şey söyleyeceğim. Operatör. Faiz Faiz Bey'in bir dakika ortam karıştı. Yanınızda o şey mi var? Bir operatör mü var efendim sizin? <gülüyor> Neyse ben konuya gireyim. Fahir Bey'in Rüyam'da yeni bir mekan hastanını gördüm. Hayırlısı ben olsun. Gizli, gizli olarak evet. <gülüyor> Ve bunu rüya iki hafta önce gördüm. Bir türlü düşmüyor telefon. Bir türlü bir türlü açamadı iki haftadır öyle diyeceksin. Vallahi evet, konuya evet. içim... İrem Hanım hani bahsetmeyecektiniz işte. bu tür şeylerden. Neyse olsun. Olur. Sonuçta Fahir Öngüç'tür. Açar 2 3 4 devam Olur. eder yani. Eleman olarak saygı göstermek zorunda. <gülüyor> Aynen öyle. Bizi <gülüyor> <gülüyor> biz de kabul ederse yanında biz Teşekkür de saygı göstereceğiz. Teşekkür evet, ediyoruz İrem Hanım günler. Sağ olun. Hoşça kalın. İrem Hanım da hem rüyayı görüyor. Ondan hem sonra ağlıyor hem laf sokuyor Hem ya. rüyayı görüyor hem de bize laf sokuyor ya. Allah Allah. Ya rüyada karen... bizi de görse hiç böyle bir şey Durumu olmasına gerek yok yani. Rüyada bizi de görsün diyorsun yani. Diyorsun. Hayır yani mekanda Günaydın efendim? Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Duygu ben. Duygu Hanım hoş geldiniz buyurun. Hoş bulduk. Kete konusunda mı bize yardımcı olacaksınız ee, yoksa yurt dışına çıkardığınız kişi. yasak maddelerle ilgili her mi? Kayseri için. Buyurun önce ee, kete, kete konusunu. Kayseri diyebiliyorum ben. Kayseri değil mi? Kayseri, değil mi? Kayseri evet Kayseri'ye Özgür. Tamam. Kuyruk yağını bilmiyordum ben bu arada şöyle biliyorum. Ee, normal hamur yapılıyor ama içerisine un kavurup ha. bir de hamurun içine onu koyuyorlar. Ha. O, hamur içinde hamur teknolojisi. <gülüyor> Yani un kavrulunca içinde ayrı bir tat oluyor. He, tamam doğru çok mantıklı ya evet. Duygu Hanım söyledi. Evet o, o zaman sen de mantık yürüterek teteyebilirsin. Hayır, hayır hayır ben ya, yedim. Arkadaşlarımdan birçok defa böyle yedim. Yedim yedim bir kere doğru. Evet. Yani Duygu Hanım'ın söylediği şey tat geldi şu anda e, aklıma. Yerev Hanım sanki böyle kuyruk ayarlı yapılmış pişiden bahsediyor gibi kuyruk değil o farklı bir şey onu her yerde yapıyorlar aklıma. Krep gibi aslında değil mi biraz Duygu Hanım? Yok hayır hayır. Hay Hay o tatlar ya. sizin dediğiniz galiba. Ama Vallahi içine ben de yöresel... i̇şte yani ben ee, keteyi böyle poğaça büyüklüğünde ya da daha büyük işte böyle bir iki santim kalınlığında o şekilde yedim. <gülüyor> O şekilde. Size o şekilde sundular. Evet. Siz de o şekilde evet. yediniz. Evet. Ya da böyle tepsiye, yanıç vaziyette bir şeyler var. Yani kardeşim. sonuç olarak evet. içi hamur, dışı hamur olan bir şey bu değil mi? İçinde evet. de biraz un, evet, evet, evet. un, un var. İçinde de evet, bir kavruk u. var diyorsunuz yani. Bu ne? İçinde güzel güzel Ayranla çayla güzel gider. Ayranla çayla diyorsunuz. Güzel, diyorsunuz. güzel diyorsunuz. O zaman evet. yasaklı maddeler konusuna geçelim ki esas konumuz o bugün galiba. Evet. ne getirdiniz yurt dışınıza? <gülüyor> yurt dışınızda? <gülüyor> yani daha bazında değil bilmiyorum konu. Gıda bozunda değil, uyuşturucudan mı bahsediyorsun? Bağ bozumu anladım ben, ne dedin? Ne alo, alo. Oh, duyuyorum. Ha. Ha, şimdi Buyurun. biz sizi duymuyorduk zaten, şimdi ha. duyuyoruz. Ha. Söyleyin, neyi götürdünüz? E, hortum götürdüm. Hortum mu? Evet, bildiğimiz bahçe. ne hortumu diye sormak istiyorum. <gülüyor> bahçe hortumu mu? Bildiğimiz bahçe, sulama hortumu, evet. Ama böyle kısa. Yani 30-40 cm uzun. Eski <gülüyor> tuvaletlerde kullanmak için mi götürdünüz? Bu tuvalet maşrapa, maşrapa olmayan onlardan mı götürdünüz? Ya yani şimdi şöyle arkadaşım e bana e-postayla yazmıştı. İşte annem sana bir de hortum vererek duygu korkma onu sen al bana getir gibi bir şey yazmıştı. Ben de şaka yapıyor galiba demişti. Bir üstte retel falan vesaire olduğu bir poşet getirmişti. Lugam neredeydi arkadaşınız? İspanya'da. Allah Allah. Estonya'da. Hı. İspanya, İspanya. <gülüyor> İspanya'da. Evet. Ee, Annesi öyle bir poşet ki senin vesairenin olduğu bir poşet. Evet. Baktım içinden gerçekten ana da çıktı. Ne olduğunu gidince öğrendim. Ne için istedim sanırım onu şaka değil miydi diye. Ne için istediğini söyleyecek ee, misiniz yoksa? Ha. Bir dakika. Fahir en heyecanlı yeri. Arkadaşlar... Bir dakika. Bir saniye. Duygu Hanım anlatmayın bir saniye duyamıyoruz tamam. biz. Tamam. Şu... Ha, ha şimdi anlatayım. Buyurun. Bir dakika. Bir duyuyorum. dakika. <gülüyor> ha, Duygu <Hanım. gülüyor> Ya ben. Duyorum. Siz duyuyorsunuz da biz duyamıyoruz. Bizim düğme bozuldu. Alo? Sizin, galiba ya. sizin düğmede bir problem var dedi. <gülüyor> Bugüne kadar aldığımız en garip... Duygu Hanım ne yaptı o hortumu? Lütfen söyleyin. Sö <gülüyor> söyleyin çabuk. <gülüyor> musluk takmak için musluk çok da musluk takmak içinmiş. Ulan koca İspanya'da bulamadım bir bu Çünkü böyle büyük marketlerde çok uzun satılıyormuş. Parça hortum verilmiyor abi İspanya'da <gülüyor> öyle yani. Pahalı pahalı. Hanım <gülüyor> teşekkür, teşekkür ederiz. Vallahi, çok teşekkür ederiz Hanım. Vallahi çok yıprandık biz de şu. E, <gülüyor> evet fark ettim. Telefon vesilesi ama bayağı da iyi geliyor şu anda sesiniz. Tamamdır. Hortum düzeldi galiba. Vallahi düzeldi hortum. peki en... böyle yuvarlak hale getirip bağlamışlar mı fırtlamasın <gülüyor> diye? Fırtlamasın kesmişler. 25, saat. Peki size balıcı sorarlardı. Ne diyecektiniz duygu hanım? Onu hazırladınız ben mı? Baba, hiç bilmiyorum işte. Onu hiç bilmiyorum. Sor sovana dardım bilmiyorum ya. <gülüyor> Elbette makul beyciğim. Sizin burada parça satılmıyormuş. Evet. Bizim Türkiye'de parça. Şimdi i̇şte tabii burada bilmiyorum. Giderken onu da bilmiyorum. Beni de ben otobüsü tutuşturdular. Sebebini de bilmiyorum ben yani. yani. siz de elinizi her tutuşturdunuz alıp götürmeyin canım. Yani öbür itibar, uğursuzu var. <gülüyor> Lütfen duygu hanım. Yok, arkadaşım sağ. Arkadaşının annesi sonuç olarak. Hayır tabii <gülüyor> evet. arkadaşınızın annesini güvenin de. Herkese de güvenmeyin. Çok teşekkür ediyoruz Duygu Hanım. Sağ olun, ben Sağ olun. Duygu Hanım, hoşça kalın. Ben yani yurt dışında olsam Duygu Hanım gibi bir arkadaşım olsun isterim. Yani ne verirsen getiriyor ya. Sonuçta sevdiği bir insan verecek. Yani beni beni seven bir insan verecek. O da elçi olarak getirecek. Elçi. Günaydın efendim. Maalesef. Günaydın. Nazeh Hanım, Keten'in fotoğrafını göndermiş. Hemen gönderiyorum Günaydın. Twitter'dan. Aa alo, Günaydın. Günaydın kimle görüşüyoruz? Merhaba Alişan Balkoca ben Alişan'dı Balkoca buyurun Alişan Bey Siz ne götürdünüz <gülüyor> Merhaba, Merhaba. Baba, Ben şey e, kuru yemiş Ama ne kuru yemiş zengin karması mı Ka Yok yani normal karışık Yani kaju yoktu içimde yok, şey, normal, normal karışık dedi <gülüyor> Radyocu karışık Radyoçu karışık. Kokteyl, kokteyl. <gülüyor> kokteyl. He. Baklava Baklava güzel kuru baklava mı Normal baklava Kız şerbetli şerbetli Evet evet Tamam ve bir de tabii ki Mesir macunu. Aa çok güzel şey Mesir macunu. Vallahi dışına ne çıkaracağı nereye götürdünüz? United States of America. United States of America. Nereye Ay nereye götürdünüz orada? Hangi? Şeye, uh, Maryland. Ha, Maryland. Maryland. Maryland, Maryland eyalet hapishanesinde de size o United States of America'yı öyle bir söyletirlerdi ki sabah akşam. Mesela yani. macunu yemiş zencilerle beraber geçireceğiniz şey de... E... Yok ya götürdüklerim çöktü. O yüzden çok sıkıntı ha, oradan sıkıntı ya. Yok. Ama gümrükte yakalanırsanız diye düşünüyorum. En çok hangisi ama ilk defa tadan yoktu değil mi? Daha önce hep tadını bilen... Şöyle götürüyoruz yani. değil mi? Şöyle hatta çok da ilgi göstermeyizler biraz şey oldu yani. Moralinizi bozuldu değil mi? Aa siz yurt dışlarına götürmeyecektiniz bize getirecektiniz. Bakın nasıl Aa. ilgi gösteriyoruz biz onlara. Yani şey falan ya sevmiyorum böyle şeyleri ya yani falan dediler hatta böyle biraz Ama şey oldu. Nasıl? Ben bir heyecanla açarken paketleri. Hiç mesir macunu yememiş mi hani şey falan lansmanını yapmadınız mı? Bu birbirinizle olan sevginizi, saygınızı arttırır falan diye. Valla yani tabii yapmadım öyle bir şey de. E onu yapmazsan, lansmanını güzel yapmazsan sonuçlarına da katlanırsın. Yani pek böyle beklediğim ilgi göremeyince Tabi bir de o kadar paketledim oradan aldım işte bir e, şeylerini buldum ya, hakla, Adam haklı abi Bak yarın bir gün böyle. sen de İngiltere'ye gidersin Bir şey olursun Fahir götürürsün ilgiyi bulamazsın üzülürsün. üzülürsün Yani Alişan aklı yani, yani Adam orada adam bir coşku hakla. istiyor Yani binlerce kilometre öteden getirmiş Mesir Macun'un şeyini Yok sıfır Yok, ilgi sıfır, Neymiş sıfır ben elden. bunu çok sevmem Yürü be git, bir daha da gitme o United States Biz of kim varsa. Herhalde bir sonrakini bize getirmemizi garantiledik, saydığınız sayede. Saydığını. Tabii tab tab tab canım onda yani. Daha sen daha getir, ya, ilgi alaka nasıl oluyormuş öyle görürsün merak etme. <gülüyor> teşekkür, teşekkür, ederim. Ederim teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Alişan şimdiden teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. <gülüyor> Söylüyorum. Söyleyin. Lütfen. The United States of America. The United Çok States of America Karışması doğru çünkü. cevap. The United States of America. Evet. The çünkü orada neydi? Ee, Karışmamasını ya sağlayan dün, bak, bir ek. Dün söylediler daha. Dün söylediler bugün gene sıfıra sıfır kafa NATO kafa NATO mermer ya. Neydi? Aa, ne Pro, ya? Ne prozody ya. diye esim geliyor ya. Proposition, Proposition mı? Proposition, Proposition ya. Proposition mı? Keşke onu, onu da... <gülüyor> Hayır. Tamam bir saniye. Tamam hı hı. benden kaynaklı bir hata olabilir. Allah Allah yani illa. Fransa'ya Eda Hanım ee, bir çanta şampiyon ekmek götürmüş. Şampiyon ekmek mi? Şampiyon Şampi ekmek mi? Şampiyon ekmek ne ya? ha Orhan'ım bize getirdi ekmek miydi şampiyon ekmek? Evet günaydın ekmek. efendim. Günay... Evet. Alo günaydın. Günaydın ben Begüm. Ya Begüm Hanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz Begüm Hanım. Yurt dışı kaçakçılığında bir numaralı isim diye getiriyor. Kara Begüm diye geçer. <gülüyor> evet Doktor Bey de hatırlar beni Viyana'dan. Viyana... Aa Begüm Hanım nasılsınız? Viyana. Teşekkürler. teşekkür ederim Viyana'nın en lüks alışveriş ortamında tanıştık biz Begüm Hanım'la. Viyana gümrüğünde mi nerede? Evet, Yo, Oktay... en lüks o, alışveriş ortamı diyorum gümrük mü diyorsun Fare? İşte, Diotreferi mi neresi? Hayır canım olur mu ya çok gayet şehrin göbeğinde bir e, yerdir Şu İngiltere'deki yer neydi? Herhalde şimdi burada yurt dışındaki mağazaların e, şey yine yani. de yapma onun gibi bir yerdi Fare öyle düşün. Doktor Böyle... Bey'in sepeti doluydu. Vay valla bizden buradan. Sanki, para isteyip durdu çünkü. Kasa kasadan kasadan önce görüştük Begüm Hanım'la. Kasadan sonraki halimizi görmedi. Bir tek suları aldık. Tabi Oktay Demirci kasadan önce Oktay Demirci kasadan, kasadan sonra, sonra diye Oktay geçen. Demirci. Begüm Hanım'ın çok sık yurt dışı şeyi vardır. O yüzden götürdüğü şey de fazladır diye tahmin ediyorum. Doğru mu Begüm Hanım? Ee, yani evet. <gülüyor> hem hem kendim orada yaşarken götürürüm hem de orada yaşayan arkadaşlarıma şimdi götürüyorum. Ne götürüyorsunuz? Türkçe'yi beyaz peynir. Türkçe'ye yediniz Kaçak çay mı getirdim diye hava atıyorsunuz orada. <gülüyor> Size kaçak çay getirdim çocukla Vallahi kaçak orada çay oluyor aslında. Orada kaçak çay durumuna getiriyorsunuz valla. <gülüyor> Bir yiyeceğiniz çaykur. Um... Bir dakika. Ay fahir valla. Benden işte, kaynaklı mı? Dümeni iş şey yapacağım şimdi daha. Bir dakika. Begüm Hanım. Bas Buyurun. bırak. Öyle çok oynama herhalde. Bas bırak. Bak bas bırak yapınca gidiyor. Evet Begüm Hanım dinliyoruz sizi. Antibiyotik götürüyorum. Antibiyotik mi? Yurt dışından kaçak <gülüyor> hap. Kullanılmış antibiyotik mi? Kutu mu? <gülüyor> sıfır sıfır alıyorsunuz sıfır burada kutu kutu. Oradan mı götürüyor? Aynen öyle orada. BTT'si satılmadığı için hmm. arkadaşlar istiyorlar. Çok mantıklı zaten yaptıkları bence. <gülüyor> Sucuk. Sucuk. Ee, Sucukların içine antibiyotiği döşeyin gitsin işte. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel olur oh, acılı acılı başka hamur bir de peki sucuğu mesela <gülüyor> kime götürdünüz? Sucuğu Paris'teki arkadaşıma getirdim geçen bayramda. Ya, yani Türk mü yabancı arkadaşınıza? Türk Türk. Türk ya, yalnız Begüm Hanım'ın da e, paketleme yeteneği kuvvetli. Yani çünkü sucuk da önce poşetlenip sarılıp tekrar poşetlenmesi gereken ve ağzı sıkı sıkı bağlanması gereken bir şey Sık, değil mi? Sıkı sıkı evet, bağlayıp. Evet, Sık. Aynen öyle. Bütün valiz kokuyor yoksa. E, yani hani yabancı arkadaşlarıma ne götürüyorum? Onu mu soruyorsunuz? Evet ben... yabancı arkadaşlarınıza <gülüyor> mesela bir şey istemeden götürdüğünüz ve <gülüyor> ben... neşvelendiği oldu mu yabancı arkadaşınız? Tamam. E, yine sucuk. Hani <gülüyor> Karabeküm'de sucuk fix. Sucuk. Sonra bu e, yani şey lokum. Bir de bu hani kese e, şey oluyor ya. Ke mesela. Yazdığı... Ha. Hayır <gülüyor> yok yok. Dışı, e, pestil oluyor. İçi de böyle e, Antep fıstığı pozu oluyor. Atom Benim, diyorsunuz muska. yani. Muska. Muska mı? Tamam, tamam. Atom muskası. Ha. Yani yiyen yiyen bir coşku yaşasın diye öyle bir şey var. <gülüyor> aynen öyle, aynen. Yaşıyorlar mı peki? İyi coşku yaşandı mı? Onu bilemeyeceğim. Hayır yani en, en azından yani, yerken... Aman ne kadar <gülüyor> güzelmiş Begüm bu falan filan diye böyle bir coşku yaşandım. Ertesi gün göz... Begüm var mı daha var mı? Çünkü çok ihtiyacım var Begüm al. Ya evet evet çok beğendiler. Yani yerken tamam. de çok beğendiler. O zaman ama ya. amacınıza ulaşmışsınız. Daha doğrusu amacına ulaşmış götürdüğümüz şeyler. Yani. Bir hayal kırıklığına yol açmamız az önceki Ali Bey gibi. Ee, tebrik ediyoruz sizi. Yok. yok ben nedense böyle e, yurtdışına çıktım da kendimi Türkiye'nin kültür elçisi gibi falan hissediyorum. O yüzden böyle zaten. reklam falan yapıyorum. Türkiye'nin en azından sucuk elçisisiniz. <gülüyor> kültür, kültür elçisi olmasanız bile sucuk elçisi olduğunuz kesin. <gülüyor> Aynen öyle mesela en son bir kiraz götürdüm. İşte dünyadaki en iyi kirazlar. Özel zevkiniz yaşıyorsun. buymuş ya siz vallahi götürmediğiniz şey yok. Ne bulduysanız götürüyorsunuz. Efendim elim açıktır biraz. Maşallah maşallah. Ama biz hiç böyle bir nasip denemedik. Neyse. Ee, valla ben bana, benim yanıma da geldi yurt dışında evet, Begüm Hanım tarz. bana hiçbir şey getirmedi yani. Çok. Bilmiyorum yani. Ay söyleseydiniz valla önden şey, siz benden önce oradaydınız getirdim valla ya. kısmet bir dahaki sefere bir inşallah. Sonra, bir sonraki inşallah. sefer haberleşelim o zaman. Vay, Çok teşekkür ediyoruz Begüm Hanım. Sağ olun. Ne demek? Hoşçakal yani, yani, hoşçakalın. hoşçakalın. Begüm Hanım her an her yerden çıkabilir. <gülüyor> Valla kişisel slogan ne kadar güzel ya. Kişisel sloganı olsa herkesin. Bu arada kete tartışması da bir yandan devam ediyor. Kete tartışması Çağrıbey, devam ediyor da. börek hamuru oklavayla açılır, katlanır, tekrar açılır. İçi ceviz kavrulup yapılır bir falan demiş. Yani Günaydın bir efendim. Tartışma. Günaydın. Kiminle görüşüyoruz? Keteci Dilan ben. Keteci ha? Dilan. Ha Dilan, Dilan Hanım. Hanım ya esas <gülüyor> hakikaten... Nerelisiniz Ke ee, Dilan Hanım? Kayserli misiniz? Kete'yi niye hayır, götürdünüz? Hayır. Götürdünüz insanlar mı Kete, Kayseri'nin yöresel ürünü müdür? Lütfen kafalarda binlerce soru işareti bıraktınız. Ceviz konur mu Kete'nin içine? Ba başlıyorum. Ha, Siz başlıyorum. neredesiniz bu arada? Ben şimdi iş yerimdeyim. İş yeri nerede? Yeni mahalle. İyi bana uyar tamam devam edin o zaman. Sanki böyle çok ne bileyim evet. New York'tan arıyor gibisiniz. Böyle. Bir de Amerika'ya giderken Dilan Hanım kete e götürmüş falan diye konuştu. Tweet atmış ya Nazlı Hanım onu sayıyor. Bir acaba oralarda mısınız? Yok yok yok yeni gitmedim zaten de. Hı -hı. Amerika'da yani gittiğim yere genelde kete e götürüyorum. Kete biz Erzincan ketesi yaparız. Erzincan'ın da. Erzincan'ın ketesi. Bir anlatır mısınız onun nasıl bir ne bir şey olduğunu? Şimdi mayalı hamur var. Normal bildiğimiz mayalı hamur. Evet. Bunu siz yapmıyorsunuz. Ee, Annenizi falan yapıyor değil mi? Ya da ya hazır Annem yapıyor da biz geçen öğrendik annemden. Aldık sırrı yani. Ha Çok tamam. güzel yapmışsınız. Buyurun. Çünkü kayboluyor gidiyor ondan sonra. Buyurun. <gülüyor> ee, onun içine yağlı un kavurup konur. Evet. Hı -hı. Ee, böyle bir gül böreği gibi açılarak hani daha kolay yenileni vardır. Bir de tamamen poğaça gibi olanı vardır. Anladım. Bir sosyete mantısı gibi olanı var. Bir de öbür türlüsü olanı var. Ha. Eskiden çok büyük yaparlarmış bunları işte tandırlarda falan yaparlarmış ha, Şimdi küçük küçük yapıyorsunuz Şimdi biz küçük küçük yaptık evet E, e onu götürüyorsunuz kime götürdünüz? Kete hastası birisi mi? Onu götürüyoruz biz en son şey götürdük onu İsrail'e götürdük bir Türk grubu gitmiştik evet. Orada yemekte sıkıntı yaşayabilirsiniz dediler herkes birer kilo yaprak sarıp gelmiş Allah'tan değişik bir şey götürmüştük yani Yaprak, mı, yaprak mı sarmış? Yaprağı nereden çıkardınız? Biz anlamadık yani. şimdi bazı şeyleri. Herkes yanında yaprakların içine mi keteleri sardınız? Kete ile alakalı çok aç kalmayalım diye mi yaprak sarmışlar? Yok işte 25 kişilik bir Türk grup vardı. Tamam evet. Herkesi de daha neden ki orada yemek sorunu yaşarsınız. Ha. Herkes de yaprak mı sarmış? Herkes yaprak sarmış. Allah'tan keçe getiren birileri vardı. Ve siz mi hayatta Allah'tan kaldınız? Allah'tan aç kalmadınız yani. <gülüyor> Kahraman. Kahraman Dilan, keteci Dilan. Bu arada yurt dışına götürdüklerimle değil, getirdiklerimle ün yapmış biriyimdir. Öyle biridir ha? <gülüyor> onu, başka, onu başka bir gün mü konuşacaktık? Hayır yoksa alalım mı? <gülüyor> alalım Ama merak cevabım. ettim ne getirdiniz? Dilan Hanım. Efendim? Ne getirdiniz? Siz çok ufakım Yeni mahallede olduğunuz için efendim çok bir gecikmeli geliyorsunuz. <gülüyor> ne getirdiniz hemen onu da öğrenelim. Bugünün konusu diyeyim. Hayır değil o ama kadar havasını attınız bir söyleyin ayol. Çok hava tozuk şeyler değil ama çok o ufak şeyler. Hotmont mu? Evet, Orijinal ufak şeyler. Hap tipi bir şey mi? Ne getirdiniz? <gülüyor> Buradan başka bir gün anlatayım ben. Tamam, başka tamam, bir gün Tamam, anlatayım. Dilan Hanım başka günü anlatın. Gerçekten Ağız hap getirmiş. Sağlık, teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Ben teşekkür ederim. Gerçekten hap getirmiş, vay. Valla kesin hap getirmiş. Başka bir açıklaması yok. Sevgili dinleyiciler, çok ilginiz, alakanız, hat safada Çok teşekkür ediyoruz. Ancak ve lakin... Bir reklam zamanı. Muhakkak ki, muhakkak ki bu reklamı girmezsek ağzımızı burnumuzu kırıyorlar. Oktay'ı dün zaten, bugün Ege yok. Neden yok? Neden Hep dün çok zamanında bun girmedi. Bunlar itiraflar. Zamanında girmeyen reklamın acısı bizden çıkarılıyor. Etlerimizi buruyorlar. Oralarımıza buralarımıza demir levyelerle. Üstelik de sıcak demir levyelerle. Leviyeler, levye <gülüyor> değil ben, hayır. Ben, lövye. lövye. Lövyelerle. Düşünün. Lövyeyi bile levye dedim. Ben. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Bakın sevgili dinleyiciler bakın. Oh. Bakın bakın. Hadi hep beraber. Oh. Troublemaker. Pardon bir dakika. Bravo Fahir. Troublemaker derken oradan tabii o parçaları çalacağız. Hopp. Buna çalışmamız lazım. Biraz aynısını yapamadık gibi geldi tarz. Yok ya aynısını yaptın sen. Eli bitiriş çok güzel oldu. Birden bağırmış biraz oldun. Biraz ilk, ilk girişte biraz bağırdın. İlk girişte. E, o kadar da olur yani. İlk girişte bağırdım. İlk bağırmış. girişte aşk. <gülüyor> Ay bir saniye. <gülüyor> ben şu anda 35 5 kişi radyosunu kapattı biliyorsun değil mi? İlk girişte aşk orada da. Dayanamamışsın. Dayanamamışsın. Tamam kendi cezamı kendim verdim yani. Hiç kimse de o artık şey yapmasın yeterli. Herkes... Herkes kendi cezasını verirse evlerimiz tertemiz olur. Ve evlerimizin önü demeyin. Yani deme, demeye getirdim her şekilde. Kate Holmes'te Tom Cruise'un kızlarını biliyorsun. Ay yeter o suri vallahi, yalnız öyle o suri deyince de bu suri. <gülüyor> o suri, suri bu suri. Gimnastiğe başlamış şimdi de. Ay çok yetenekli, çok esnek bizim kız. New York'taki spor salonuna yapıyor. Tom tamam, bak suriye demiş. bak, bakla göster babana söyleyeceğim Eğil, eğil, bak ayağını ağzına sokuyor. Bu kızı direkt gimnastığa geçtiririm yazdıralım. Fahir be niye Kate Holmes'u çok iğrenç bir şekilde yapıyor. Bilmiyorum o kadını sevemedim ondan. Çemçuk yapıyorsun bir de. Evet ya. Halbuki çemçuk yapmam gereken birkaç sanatçı var. O da belli yani. Yok canım Kate Holmes da çemçuk ya. Kate Holmes çemçuk. Bir de şey var o İngiliz var ya. O İngiliz yok mu? O İngiliz. Hangisi? Ya işte zayıf böyle ağzı şey dönem filmlerinin vazgeçilmez yönetmeni. Yönetmen. <gülüyor> yani Kiera Knightley'i mi diyorsun? Ha Kiera Knightley. Tahta çanaklar. Tahta çanaklar. <gülüyor> Geçen hey. doğru mu da yıl sonraki gevrek gülüşünü bir kez daha. <gülüyor> hey. Spor sonunda objektife takılmış Suri. Yalana bak. Objektife takıldı. Uzaktan geçiyormuş. Yok annesi bırakıyormuş. Annesi Annem biliyorum. bırakıyor demiş. <gülüyor> <gülüyor> Annesi bırakıyor. Akşamleyin iş dönüşüm babası alıyor. Hareketlerini başarılı so, bir şekilde yaptı demiş. Süreyi sen alabilir misin yok, Akşam? Artık öyle bir şey yok biliyorsun. Niye Kadın canım? New York'a taşındı ya. Kadın New York'a taşındı. O heriften uzak durayım da diye. E ama yani hiç Tom Cruise'la New York'a gitmiyor mu? İşi gici yok mu? Gidiyor geliyor. Gidiyor tabi, tabi, ama şey esas olmasa, lan, esas bu yakada oturur Tom. Yaka, ev, bu yaka. evi bu yakası. Bu bu yaka. Yaka. Doğru. New York'ta iki yakası değil mi sonuçta? İki yakası bir araya gelmeyen şehir derler. New York için Oktay. Fahir Bey bir çıkın yayından ya. Valla bir çıkın gidin ya. ben ya. sana yayından çık demiyorum. Bir sus diyorum ya. <gülüyor> sana, Vallahi sana ne diyeceğimi bilemiyorum Fahir. Yemin ediyorum bağırın bana ya. Bir sus din ya. Ben kendime bağırıyorum Ak ya. Akmayan dondurma yapılmadı ama e, aksa bile sorun çıkarmayan külah yapıldı. Aa bak bu çok hoşuma gitti. Bizi küçükken şey diye kandırıyorlardı Oktay. yani Ne diye? Bu e, külahlar var ya. Şimdi külahlar şey külahlar. Bir beyaz külahlar vardı bir de esmer külahlar vardı. Esmer külahlar sonradan, bis, sonradan bisküvi, bisküvi gibi olanlar lezzet. Üç top ve üzeri aldığında onu verirlerdi de. iki top ve aşağısında. O... Ne kadar para versen de vermiyormuş. Ver... Sapık, sapık bir dondurmacıymış o. Aynen öyle onların biz şey tabi külahını da yiyorsun ya. evet. O külahının dibi biliyorsun tam... Kumlu olur. Kumlu değil de işte... Tam yenmez diye kumlu olur. Tam yenmez derler çünkü şeydi ya kim söylediğini hatırlamıyorum. Onunla dondurmacılar kulaklarını karıştırıyorlar <gülüyor> Hadi ya öyle mi diyorlar Yıllarca sana? var ya o son 5 santimlik kısmı hiç yemedim. Şimdi yanarım da ona yanarım Oktay. Yani sonuçta kağıt helva tipi bir şey yani. Yalnız bir, bir dondurmacının ben en az bir dondurmacının karıştırdığına inanıyorum ya. Tabii Pijinal Principle bunu gerektirir. <gülüyor> O da doğru da yani bir dondurmacı karıştırdıysa o kulaktan kulağa yayıldıysa ondan sonra böyle Varda bütün canım. dondurmacılar şey olmuştur. Ne ya. ne neciler var neler neler yapıyorlar ya. Turşu suyucun mesela öyle yayılmıştı. Yani bir tanesi Bizim, bizim müdür habire söylüyordu yani turşu Koymuş suyu içmeyi. içine suyu içmeyi. esrar i̇çmeyi. maddesini. Esrar maddesi değil ya. Uyuşturucu Karıştırıyor mi? karıştırıyor ondan sonra salatalık veriyor size diye. Neyi e, karıştırıyor? O eliyle. Hay içelim turşu suyucu. Oraları sonuç. buraları işte yani İçinde kulak... sirke var bir şey var o. An şey, an Antioxidan anti diye isim geliyor Valla ne güzel sucuktan keteden konuşuyorduk Hakikaten ya Şu anda kulak koş... karışmaya, karıştırmaya gittin sen Ben dondurma konuşacaktım Tamam dondurma konuş Ama bilinse bunlar bilinmesi gereken gerçekten... İtalyan mucit Matteo Memmi Matteo Memmi <gülüyor> isim geliyor diyecektim diyemedim Fahir benden daha hızlı davrandı Matteo memmi biliyoruz daha önce pek Bu çok şey icat etmiş Bu da şey gibi geliyor, Mateo, gibi geliyor benim kulağıma Matteo Emmmi gibi geliyor Matteo Memmi netting. Ya Amrish'te ettin mi? Öyle bir şey geliyor. Özürüm Çünkü İtalyanca'da ederim. dondurma etmek demektir. Yani daha doğrusu dondurma kalıbı etmekle dondurma kullanılır. Ettim. Dondurma ettim. Siz de bir etseniz ya. Mesela yapmak gibi. Tamam hepimize çıkışta ağzımızı burnumuzu duvarlara vuracağız. Yemin ediyorum yani. Öyle bir dondurma külahı üreteceğim ki demiş Matteo emmi. Bunu kendime demiş şey edindim ya. Bu külahtan demiş dondurma akmayacak demiş. Akarı yok. Söyle Fahir artık yani ne saat 9.39. 9.39. Serbest kürsüye girdik çoktan. Ondan sonra e, dondurma malzemeleri üreticisi. O ne ya? E, bir dondurma malzemeleri üreticisi. Neydi dondurma malzemesi dediğin dondurma külah? Sütçü abi. Ha bir de şey makinasından makinadan bahsediyorsan doğru. Yetişemiyorsun Fahir neden biliyor musun? Bir yarış içindesin. Kendine. Hem mantıklı konuşup hem... Çağrışımda bir usta olduğunu göstermeye çalışıyorsun ama yetişemen sonra bunalıma giren ya. yani bırak bir tarafını seç bir tarafta olsun bir taraf ol ya şimdi dondurma e, malzemeleri üreticisi bir yarışma açmış tasarım yarışması. ah demiş beklediğim yarışma ayağıma kadar geldi ya. madde önemi külahın dışında ayrı bir hazne yapmış. Ha, şey işte şey haznesi anladım. Ak, akmalı hazne. A akma haznesi. akmalı hazne ama böyle verevine gidiyor Fahir. Aşağı yani kadar böyle mi? Verevine e, dolanmaçlı gidiyor ve tekrar içine giriyor. Küllağın içine giriyor. Çok mantıklı ya. Akan dondurma. İçeride sıvı halde tekrar bulunuyor. <gülüyor> Hiç zarar <gülüyor> Ne yok. zaman bulunuyor? Bütün dondurmayla bir bakıyorsun sıvık, sıvık bir şey. Aa işte o bulduk onu. <gülüyor> bir yere kaçamaz çünkü. Neden? Hazneden akan dondurma ne Kapalı giriyor? kaplar kanununa uyar. Doğru. Kapalı kaplar kanunu. Aynı konuşma içerisinde iki tane teori geçti. Evet. Kendisi birjinal prensip, bir tanesi de kapalı, kapalı kaplar, kaplar kanun. kanunu. <gülüyor> kanun. <Kapalı> yeniden... Bunu <binler. gülüyor> Bu katmandaki hazleden içeri giriyor <gülüyor> ve erik dondurma. Erik dondurma. Evet. Erik dondurma var mı bir? Bir çağrışım var mı diye. Zaman tanıyorum çünkü bu sefer üst üste geliyor falan. Evet ya, combo oluyor ya. Bey falan filan diyecek misin diye diyorum. Kapıcılar kralı. O sevimli Erik Bey değil mi? Evet, tamam. Külah dibindeki bölgede birikiyor. Külahın dibinde bir daha şolaydım. Gelene geçene geçene yoldaş şolaydım. Külah dibinde taş olur mu demeyin sevgili dinleyiciler. Küçücük küçücük o taşlar oluyor. Sonra o böbrekte nasıl birikiyor? Ya. O yüzden kulak karıştırmadığı için... Pis, sus, sus, sus yeter artık. Külahın dibindeki şey için yemeyin lütfen külahın sonunu. Eminimize teşekkür ediyoruz. Dur bir dakika, emmiye teşekkür etmeyin. Bu yeni külahlar ne zaman piyasaya çıkacakmış? Bu yaz. Dondurma gününde. Uluslararası dondurma gününün ne zaman olduğunu biliyor musun? 8 Mart. Yok değil, 8 14. Mart Dünya Kadınlar Günü değil, 14 Mart Tıp Bayramı. Geç, He. biraz daha geç ama doğru, Mart ayında. Mart ayında, 17 Mart. 24 Mart, Faiz. 24 Mart. Hangi güne geliyor 24 Mart? Cuma. Bakın, Özelliğiniz cumaya... nedir efendim Özelliğini düşünmeden Bana tarif, cevap verebiliyorum Tarif vereyim ben size gününü Perşembeye geliyormuş o, o Pazara geliyormuş 24 Mart Bu sene pazara geldi işte Ama Elbette ki bir sene cumaya gelecektir Bunu da hiç asla unutma Oktay Evet Mateo Emmiye ve Oktay Demirciye Aa, Ne güzel oldu Oktay De Mateo Emmiye Oktay Demirciye Çok teşekkür ediyoruz Eminimize. Biz teşekkür ediyoruz Mateo emmi ve Oktay Demirci adına ben teşekkür ediyorum. Teşekkürler. E o zaman <gülüyor> biz Herkesin biraz emin. da reklamlarımızla teşekkürlerimizi Buyur, sunalım. Buyurun durduğumuz Arzu kadar. Arzu ederiz efendim saygılarımızla. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Oktay aynısını yapma. If you love it like I Bak, Aynısı oldu adam sustu. Sustururlar adamı. Adam sustu. Az önce e, neyi öğrendik? Dün akşam Şakir Ailepike'nin bebeği dünyaya geldi. Aa hayırlı olsun ne olmuş? Hadi Oktay. bakalım erkek. Erkek bekliyordulardı zaten. zaten. Ultrasonda öyle görmüşlerdi. E, erkek olmuş. Kaç kilo kaç boy nedir? Hiç biraz rakamlarla konuş bana bebeğeden bahsedelim. Boy yok ismiyle yaşasın diyelim. Kime, kime benziyor? ismine ne? E, i̇smi Milan. Milan. Hı -hı. Milan bebe. Milan bebe olmuş. Güzel Hadi yani ne güzel. Milan bebe. Milan koymuştur ismini. Güzel güzel. Dün Twitter'dan... Ee, duyurdu zaten. Duyurdu. Kim? Şakira. Şakira mı duyurdu? Şakira evet duyurdu. Şu anda hastaneye gidiyoruz diye. Şakira'ya devlet sahip çıkmış mı? E, dün akşam bir erkek çocuk dünyaya getirdi. <gülüyor> hastaneye giderken Dur bakayım. Ne? Ambulans mı yazmış? <gülüyor> aya Yok. Evet. Hastaneye giderken yazmış. Gerçi Doğumdan ben önce her doğuma yani. sanki ambulansla gidiliyor gibi bir izlenim uyandırdım da. Komşusu da götürülmüş olabilir. Komşusu. Yok. <gülüyor> pike, Pike komşusu oluyorum demiş. Pike. Pardon, onlar evli miydi o da? Tabii canım evli. Evli, evlilerdi değil mi? Yani. Tabii tabii. Evliler, e, mutlular. Daha da önemli. Daha da mutlu olsunlar. Ee, evli, daha da mutlu olsunlar. Bebekleri de e, dünyaya geldi. Milan, Milan bebe. Güzel. Soyadı ne Milanın? Milanın soyadı. Pike'nin soyadı ne? Onu bilmiyorum. Pike'nin soyadı pike, neymişti? Pike mi yoksa soyadı? Fazla yok canım. Pike adı diye biliyorum. Pikoya diye bir şey yazıyor, Pikediye diye okunuyor. Bakarız soyadında ne yapacağım? Aman Fahir. canım yani illa her şeyi de bileceğiz. Diyeyim. Çocuk var şurada. Çocuk ila ayağı düzgün, sağlıklı. Anne baba mutlu. Sağlıklı mı, sağlıklı? Tamam daha işte. An, daha ne olsun yürüsün gitsinler. Önlerine baksınlar bundan sonra ya. Tabii bu Bitti. yaz biraz oğlan çocuğu biraz gazlı olur. Yani onu da şey yapma. Anne muhakkak bir rezene çayı tabii ki. Muhakkak içsin. Var. Piken'in annesi de çok iyiymiş. Şakira'nın annesi de şey yapacak. İyi iyi. Şakira'nın annesini zaten bir süredir üçü beraber geziyor. Şakira'nın anası. Aa, çok ya kafamda ne fırtınalar dönüyor, oktaydin şu yayına ama bırakıyorum senin fırtınaları yani. yani Hayır bizdeki bu fırtına, fırtına bir araya gelip mükemmel fırtınayı oluşturacak diye de çok korkuyorum. O da zarar verir diye ben çok şey yapıyorum bastırıyorum. Yapratici tahribat bastır. etkisi yüksek. Bastır Fahir, bastır, bastır bastırabildiğin kadar ne susa bir yere kadar bastırabiliyoruz onu Nereye kadar bastırabiliyorsak? Ee, ondan sonra bu ünlülerin biliyorsun enteresan isim koyma e, adetleri var. Devam ediyor. Birinin Bakalım daha mı bebeği ol. oldu? Birini, Milan da çok ya. enteresan değil. Ne olacak? Futbol takımı olarak Milan değildir yani. Yok, Zaten Milan, futbol Milan takımı biliyoruz canım. Şehir ismi gibi bir şey değil mi? Tabii Milan. Milan ismi daha önceden bildiğimiz bir isim. Yeni bir isim değil yani. Ha, mesela? A Apple gibi değil mesela. Çocuğun adı o. Apple. Erkek ismi. Bak adı Yaman. Çok güzel bir erkek çocuğu ismi. Adı Yaman mı? Aha. Birleşik mi? Yoksa tek mi? Valla bilmiyorum. Birleşik... Göbek adı olarak mı yani senin de eminle? Evet. Sevgili dinleyiciler bir şey soracağım size. Çok özür dilerim. Biraz yaşı büyük dinleyicilerimize Oktay ile dün küçük bir e, iddialaşma demeyeyim de. Müzakere. Müzakere sürecimiz <gülüyor> müzakere oldu. Müzakere diyelim hayır. Ve bu müzakere sürecinde zaten en üst noktada e, kime başvuracağımızı çok iyi biliyoruz da. Bu hani insanlar iki isimli oluyorlar ya. Örnek vermek gerekirse Tevfik Fahir ünç. Mesela. Buradaki ilk isim diye geçen yani günümüzde birinci... Ama bir dakika iki isim Nüfus Yüzdanı'nda yazan isim. Nüfus Yüzdanı'nda yazan isim. Ben diyorum ki bu ilk isim Göbek adıdır. Ee, örnek vermek gerekirse mesela... Tevfik Fahir Önç. Başka da var mesela. Hani... Tamam bizden örnek vermeyin ne? Bizden örnek vermeyin canım yani oyuncumuz ha, var ya. Melihat Özgün ama. Melihat Özgün Amal. Mesela... Yani diyorsunuz siz Özgün Amal'ın ilk adı nereden? Ya kardeşim, Melahat bunu... biliyoruz onu. Biliyoruz. Söz biliniyor işte zaten, kredi canım. kartıyla ödemiyor mu? Her şey yazıyor orada. O biliniyor zaten de. Ha, Melahat Özgün ismi, ama. Bu ilk Şimdi ismi. bu nüfus cüzdanında yazan isim. Yazan isim. Yani iki isimli bir sevdiğimiz bir oyuncu. Ha. Şimdi başka isimlere de gelelim. Bu ilk isim göbek adı olarak geçiyor mu geçmiyor mu? Oktay Demirci diyor ki. Ha, diyor Fa, ki. Rönch diyor ki önce onu söyleyelim. Çünkü göbek adı dedi. Fire diyor ki nüfus cüzdanında yazan bu ikinci isim. İlk isim yani. E, i̇lk isim. Göbek daha adıdır. az kullanılan ya da hatta hiç kullanılmayan isim göbek adıdır diyor. Oktay Demir diyor ki ben de diyorum ki göbek adı hiç yazılmayan etrafın bildiği mesela Ege'nin Ege Ege babasını işte şey diye biliyorlar ya işte Adnan Adnan evet yani başka bir isimle biliyorlar Alp ha Alp diye biliyorlar tamam ha, Alp diye biliyorlar yani o ben göbek... diyorum ki o göbek adıdır, nüfus yüzünden yazan mesela Melahat Özgün ama Tevfik Fahir oyuncu mesela bunlar ikinci isimdir. İkinci isimdir. Göbek, göbek adı, adı isim. bu göbek adı bu kadar şey olamaz. Göbek adı daha böyle bilinmeyen, az bilinen daha hafif. Ya bir yerde yazılı değil, onu evet. öyle etrafı öyle biliyor diye bir şeyler söyler. Daha etrafım biliyor. Sizce kim haklı? Ben bunu kamuoyuna bırakmak istiyorum. Böyle yeşi belli bir şeyin üstünde olursa. E, ...belli bir yaşın üstü olursa... E, ...bizi inandırıcılık konusunda... ...son derece... E... Niye yaşlı diye şey yapıyorsun ya... ...sınırlıyorsun ya bu konuyu... Çünkü ...birinci isim denir diye bir şey gelecek ona... ...e tamam sen ben niye at... sonunu düşünerek şey yapıyorsun... ...bu konuyu bildiğini düşün... ...süremiz az olduğu için... 3-5 dakika içerisinde ikimizden birinin haklı çıkıyor olması. Gerard Pikeymiş bu arada. Ee, anladığım kadarıyla İspanyol adetlerine göre Şakira'nın soyadını almış demiş Çağrı Bey. Hayır İspanyol adetlerine göre hem annenin hem babanın soyadını Al işte, almış. Al bir tartışma yani. daha başladı. 9.57 oldu Sarp. Benim Sark. de İspanyol arkadaşlarım var. Tam bir şey Sinan Bey Fahir Aklı Beyler demiş. Herhalde bu göbek adı konusunda. Sinan Bey gençle bir dinleyicimiz olduğunu biliyorum. Boşu boşuna ilerlemiş. Yok, şey demiş, yaptım falan. O demek ki telefon de... yok mu? Telefonumuz yok mu? Telefonla söyleyebilirsiniz sevgili dinleyiciler. İsteyen de Twitter'dan Twitter'dan gelen cevapları da tabii ki kabul ediyoruz da. Yani ee, sene olmuş 2013 İlla telefon olacak diye bir kaydı yok ama yani elinize mi yapışır? Elbette ki yapışmaz. İstediğiniz gibi arayabilirsiniz. Son 3 dakika. Aha geldi. Vallahi geldi. Geldi. Bakayım ben burada Kadriye'nin Ben bağlaması. de göbek adını bu arada bir şey de bakayım bakayım. Ee, kime sorulur bu? Türk Dil Kurumu acaba bir şey der mi ki bunu? Bilmiyorum de. Fahir Önç bir şey der. Günaydın efendim. Ne bilelim biz diyeceğiz. Günaydın. Kolay gelsin. Sağolunuz efendim buyurun. Fahir Bey haklı. Öyle mi? Ee... Evet göbek adı diye geçiyor. Bende de var bir tane. Hatta ben hep şey diye söylerdim. Göbek ortadaki isim olması gerekmiyor mu diye de. Siz de farklı bir fraksiyondan Ama mısınız? Ama yok ne göbek adı diyorlar. Nasıl baştakine? Ya nüfus cüzdanınızla yazıyor musunuz? Sizin için de nüfus cüzdanınızla yazıyor musunuz? Zoltay Bey, Cevat Emre benimkine baştakine göbek göbek adı deniliyor. Evet göbek adı deniyor. Yani işte bir de siz kaç yaşındasınız Cevat Bey? 42. Yani eski şeyinizi hatırlıyor musunuz? Ee, bu Peki, defter şey, defter şeklinde olan e, evet. nüfus orada göbek adı diye yazmıyor evet, muydu? Göbek adı diye yazıyor evet. e, Valla şöyle tanımlamıştır Türk Dil Kurumu. Teşekkürler kuruma. lütfen. Başka yazıyor mu? Bir saniye Türk Dil Kurumuna döneceğim. De ben Cevat Bey'e teşekkür ediyorum Cevat Bey. Ben de teşekkür ederim. Buyur küçük hoşça kalın. Yeni doğan tamam. çocuğun göbeği kesilirken konulan ad demiş. Ya tamam yeni çocuk doğarken göbeği kesilirken adı koymuşlar. O zamanlama açısından o timing'i vermiş. O zamanlama açısından bakmış. Tamam onu da o zaman ee, tamam zaten herhalde göbek bir telefon yeterlidir bilmemiş. yani başlar Yeterli, de... Tamam canım zaten Oke okay. Twitter'dan Ölce... da geldi Twitter'dan da geldi ee, İki cevap daha gelmiş bakalım onlar demiş Aha deniz yağmur oktay haklı demiş göbek kadın nüfusta yazmaz demiş Ya Allah aşkına deniz yağmur lütfen ya. Lütfen komik olma. Ya... Çare. Mehmet Çağrı yaş 29. Mehmet Göbek adı dededen geliyor. Fahir haklı. Al işte. Yani son dakikaya sokulacak şey mi bu ya? Ya bir şey söyleyeyim mi? Söyle bak, abi. Eski şeyde eski nüfus cüzdanlarında abi... eski dediğim defter şeklinde olanlar da Göbek adı diye yazıyordu Tamam ya. da eski diyorsun bak eski. Ya eski yani ne de, olmuş sanki... şimdi niye yenide yazmıyor? 12 Eylül öncesinden bir şey bahsediyorum. Ben nüfus kağıdımı değiştirdim 80'li yılların sonunda. Valla üniversiteye geldiğimde hala şeydir. Neyse bu arada son 18 saniye. Hayır yani, ne? yani nüfus cüzdanında yazması yazmaması aslında şey olmaması lazım. Ne? Belirli olmaması lazım. Yani ben öyle diyorum ama yani göbek adı resmiyette olmaması lazım. Benim söylemeye çalıştığım o. Ha. Göbek adı ya sonuç olarak. Ama tabii ki yani yani bunu en iyi kullananlar bilir sonuçta yani, benim sonuçta ikinci evet. ismim var mı? Yok. Ama Deniz Bey'in mesela ya da Deniz Hanım'ın Deniz Yağmur'un var. Ha Deniz Bey. Çünkü e, tüm sülale beni Ozan diye çağırıyor ama nüfus kağıdında yazmıyor. Benim göbek adı Ozan demiş. E mesela, tamam o göbek adı Ozan değil. İkinci nickname'ın. Nickname i̇kinci isim olarak değil yani Ozan. Nickname nedir ya? Sülaleye, mesela, nickname mi? Benim sülale nickname'imi anlattı. Benim sülalede beni Crazy Girl olarak biliyor. Ne crazy yapayım? Girl 75 değil mi? <gülüyor> yani, Biraz 70... da genç biliyor seni. <gülüyor> evet. O halde <arada> yaşımın. <gülüyor> Büyük yazdırmışım. <gülüyor> Crazy girl Fahir seni. <gülüyor> yani senin kedi canını Fahir. Bir tane daha telefonumuz vardı onu da alalım da için rahatlasın diye alıyorum ha. Günaydın efendim. Günaydın. Ben Ömer prodüksiyondan kiminle görüşüyorum? Ben Ömer prodüksiyondan kiminle görüşüyorsun? Levent mesela şey demiş. E, şu anda yayındayız Ömer'cim ya. Şu anda yayında mıyım? Evet ya, şu anda yayındayız. ne var? şu anda yayında oldu. Var mı bize söylemek istediğin bir şey var mı? Abi ben sizin çok büyük hayranlığınızın bunu söylemek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sağol prodüksiyon Ömer. Bundan sonra senin <gülüyor> göbek adın <gülüyor> <gülüyor> prodüksiyon olacak Ömer. Hoşçakal Ömer. Hoşçakal Ömer. <gülüyor> Levent ne demiş bak. E, Oktay'ın dediği doğru. Benim göbek adım Can. Ya bıraksın Allah aşkına. Ama demiş hiçbir yerde be. yazmıyor. Emre bıraksın Bey bıraksın ya. Emre Bey bence son noktayı koymuş. İkiniz de haklı değilsiniz bence. <gülüyor> o zaman ben mi gideceğim? Neyse <gülüyor> hadi o zaman o zaman veda kafalar karışıkken bir vedalar edelim vedalar asla tükenmez yeniden merhaba demek için bir hoşça kal gereklidir hoşça kalın <gülüyor> mükemmel bir gün olacak